İbrahim Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Bir kitaptır bu Ki indirdik sana Çıkarasın diye insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan nura Amin, aziz olanın yoluna O Allah'a ki Yalnız O'nundur göklerdekiler ve yerdekiler Hüsran haberi şiddetli bir azaptan o küfre batmışlara. Onlar ki sefil ve iğreti hayatı ahirete tercih ederler ve Allah yolundan alıkoyup o yolu eğri büğrü yapmayı isterler. İşte bunlar dönüşü olmayan bir sapıklık içindedirler. Biz görevlendirdiğimiz her Resulü ancak kendi toplumunun diliyle gönderdik ki onlara açık seçik beyanda bulunsun. Bunun ardından Allah dilediğini saptırır, dilediğini de iyiye ve güzele kılavuzlar. Azizdir, hakimdir o. Andolsun ki biz Musa'yı toplumunu karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlatıp bellet diye ayetlerimizle gönderdik. Şu bir gerçek ki bunda iyice sabreden, çokça şükreden herkes için sayısız ayetler vardır. Musa'nın kendi toplumuna şöyle dediği zamanı da hatırla. Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Hatırlayın ki sizi fravunun hanedanından kurtarmıştı. Onlar size azabın en kötüsüyle acı çektiriyorlar. Erkek çocuklarınızı doğuruyorlar, kadınlarınızı canlı bırakıyorlardı. İşte bunda sizin için Rabbinizden gelen çok büyük bir deneme ve ıstırap vardır. Rabbinizin şunu duyurduğunu da hatırda tutun. Eğer şükrederseniz, ben de sizin için mutlaka artıracağım. Ve eğer nankörlük ederseniz, hiç kuşkusuz benim azabım çok çok şiddetlidir. Şöyle demişti Musa, siz de yeryüzünde bulunanların tümü de küfre saplansanız, hiç kuşkusuz Allah mutlak gani, mutlak hamiddir. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Adın, Semudun Ve onlardan sonrakilerin haberleri ulaşmadı mı size Allah'tan başkası bilmez onlar. Peygamberleri onlara açık deliller getirmişti de Onlar ellerini ağızlarına itip şöyle demişlerdi Biz size gönderileni kesinlikle tanımıyoruz Ve biz sizin çağırdığımız şey konusunda Karmaşa ve çıkmaza iten bir kuşku içindeyiz Rasulleri dediler ki gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında mı kuşku o sizi günahlarınızı affetsin belirli bir süreye kadar size zaman tanısın diye çağırıyor şöyle cevap verdiler siz de bizim gibi birer insandan başka şey değilsiniz atalarımızın kulluk ettiklerinden bizi yüz geri çevirmek istiyorsunuz hadi açık bir kanıt getirin bize Resulleri onlara dediler ki biz de sadece sizin gibi birer insanız fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan bizim size bir kanıt getirmemiz haddimize değil. İnananlar yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. O bize yollarımızı göstermişken neden Allah'a tevekkül etmeyecekmişiz? Bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Küfre sapanlar kendi Resullerine şöyle dediler. Ya tam bir biçimde bizim milletimize dönersiniz yahut da sizi yurdumuzda mutlaka çıkarırız. Rableri de onlara şunu vahyetti. Zalimleri muhakkak helak edeceğiz. Ve onların ardından o toprağa mutlaka sizi yerleştireceğiz. Bu makamımdan korkan, tehdidimden korkan için böyledir. Ve Allah'tan fetih istediler ve her inatçı zorba perişan oldu. Ardından da cehennem, irinli bir sudan içirilecekler. Onu yutmaya çalışacak ama boğazından geçiremeyecek. Ölüm her yandan üstüne gelecek de bir türlü ölmeyecek. Arkasından da dehşetli bir azap. Rablerine nankörlük edenlerin amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın tarumar ettiği küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler İşte bu dönüşü olmayan sapıklığın ta kendisidir Allah'ın gökleri ve yeri hak olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi yok eder yepyeni bir halk getirir Bu Allah'a hiç de zor gelmez Hepsi toplu halde Allah'ın huzuruna çıkmış olacaklar Ezilip orlananlar büyüklük taslayanlara diyecekler ki biz sizin birer uydunuzduk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir kısmını bizden uzaklaştırabilir misiniz? Cevap verecekler. Allah bize kılavuzluk etseydi elbette biz de size kılavuzluk ederdik. Şimdi inleyip feryat etsek de sabretsek de bir, sığınacak hiçbir yerimiz yok. İş bitirilince şeytan onlara şöyle dedi. Allah size hak bir vaatte bulundu. Ben ise vaad ettim ama vadimden caydım. Benim sizin üzerinizde bir sultan yoktu. Sizi davet ettim, siz de bana uydunuz. Hepsi bu. Şimdi beni kınamayı bırakın da özbenliklerinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Aslında ben sizin daha önceden beni şirk aracı yapmanıza karşı çıkmıştım. Zalimler için acıklı bir azap öngörülmüştür. İman edip hayra ve barışa yönelik iyi işler yapanlar ise Rablerinin izniyle altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulmuşlardır Sürekli kalıcıdırlar orada Birbirlerine esenlik dilemeleri selam şeklindedir Görmedin mi Allah nasıl bir örnekleme yaptı Güzel söz kökü yerde dalları gökte olan güzel bir ağaca benzer O ağaç Rabbinin izniyle yemişlerini her zaman verir Allah insanlara böyle örnekler verir ki düşünüp ibret alabilsinler. Pis bir sözle gövdesi toprağın üstünde destek bulmuş bir ağaca benzer. Dayanağı yoktur onu. Allah inananları dünya hayatında da ahirette de tutarlı sözle sağlamlaştırır. Allah zalimleri şaşırtır. Allah dilediğini yapar. Bakmadın mı şunlara ki, Allah'ın nimetini küfürle değiştirdiler Ve toplumlarını helak yurduna kondurdular Yaslanacakları cehenneme kondurdular Ne kötü bir duruş yeridir o Yolundan saptırmak için Allah'a eşler uydurdular De ki hadi nimetlenin Sonunda varacağınız yer ateştir İnanan kullarıma söyle Namazı kılsınlar Kendilerine verdiğimiz rızıklardan Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun olmadığı o gün gelmeden önce gizli ve açık infak etsinler. Allah odur ki gökleri ve yeri yarattı, gökten bir su indirdi de onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkardı. Emriyle denizde akıp gitmeleri için gemileri hizmetinize verdi, ırmakları da emrinize verdi. Görevlerini şaşmadan yapmak üzere güneşi ve ayı da size boyun eğdirdi. Geceyi ve gündüzü de hizmetinize verdi. Kendisinden istediğiniz her şeyden size bir parça verdi. Allah'ın nimetini saymaya kalksanız sayıp bitiremezsiniz. Doğrusu şu ki insan gerçekten çok zalim, çok nankördür. Bir zaman İbrahim şöyle demişti. Rabbim bu beldeyi güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara kulluktan uzak tut. Rabbim onlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık beni izleyen bendendir. Bana isyan edene gelince onun hakkında sen gafur ve rahimsin. Ey Rabbimiz ben çocuklarımdan bir kısmını senin kutsal evinin yanındaki ziraata elverişsiz vadiye yerleştirdim ki namazı kılsınlar. Ey Rabbimiz sen de insanlardan bazı gönülleri onlardan hoşlanır yap. Çeşitli meyvelerle onları rızıklandır ki Şükredebilsinler Rabbimiz Hiç kuşkusuz Sen bizim gizlediğimizi de bilirsin Açığa vurduğumuzu da Yerde de gökte de Hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz İhtiyar yaşımda bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun Benim Rabbim Duayı gerçekten çok iyi duyar Rabbim Beni namazı özenle yerine getiren bir insan yap Soyumdan bir kısmını da Rabbimiz duamı kabul et Rabbimiz Hesabın ortaya geleceği gün Beni anne babamı ve inananları affet Sakın Allah'ı zalimlerin yapmakta olduğundan habersiz sanma O onları gözlerin korkudan donup kalacağı bir güne erteliyor Hepsi bu Başlarını dikerek koşuşurlar, bakışları kendilerine dönmez, yürekleri tamamen boşalmıştır. İnsanları azabın kendilerine ulaşacağı gün konusunda uyar. O gün zalimler şöyle derler. Ey Rabbimiz bizi yakın bir süreye kadar geri bırak da çağrına cevap verip Resullere uyalım. Daha önce siz kendiniz için çöküş ve bitiş yoktur diye yemin etmediniz mi? Siz de o kendilerine zulmetmiş olanların barınaklarında oturmuştunuz. Onlara nasıl davrandığımız size açık seçik belli olmuştu. Size örnekler de vermiştik. Tuzaklarını kurmuşlardı ama Allah katında da onlar için tuzak var. Zaten onların tuzakları dağları yerinden oynatacak türden olsa neye yarar? Sakın Allah'ı Resullerine verdiği söze ters düşer sanma. Allah azizdir, intikam da alır. O gün yerküre başka bir yerküreye dönüştürülür. Gökler de öyle. Hepsi o Vahid ve Kahhar olan Allah'ın huzurunda dikilir. O gün suçluların birbirine perçinlenmiş bu çengellendiklerini görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini ateş büyümüştür. Çünkü Allah her benliği kendi kazandığıyla karşı karşıya getirecektir. Allah hesabı çok çabuk görür. İşte bu onunla uyarılsınlar. Allah'tan başka ilah olmadığını bilsinler. Aklı ve gönlü işleyenler de ibret alsınlar diye insanlara yöneltilmiş bir tebliğidir.